3- setre Avret Avret mahalli ve kadınların örtünmeleri. Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine Avret mahalli denir. Erkeklerin avret mahalli, göbekten diz altına kadardır. Diz, avrettir. Buralara açık iken kılınan namaz, kabul olmaz. Namaz kılarken, Vücudun diğer kısımlarını, kolları, başı örtmek, çorap giymek erkeklere sünnettir. Buraları açık namaz kılmaları mekruhtur. Kadınların avuç içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, ellerinin üstü, saçları ve ayakları dört mezhepte de avrettir. Bunun için kadınlara avret denilmiştir. Buralarını örtmesi farzdır. Avret uzuvlarından herhangi birinin dörtte birisi, bir rükün açık kalırsa namaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz. Namazı mekruh olur. İnce olup, içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş, yok demektir. Kadınların namaz dışında, yalnız iken, diz ve göbek arasını örtmesi farz olup, sırtını ve karnını örtmesi vacip, başka yerlerini örtmesi edeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yabancı kadına şehvetle bakan bir kimsenin gözleri, ateşle doldurulup cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp, cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvetle konuşanlar, her kelimesi için bin sene cehennemde kalacaktır. Diğer bir hadisi i şerifte ise, komşu kadına ve arkadaşlarının kadınlarına şehvetle bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ali, uyluğunu açma ve ölü veya diri hiç kimsenin uyluk yerine bakma." Diğer bir hadisinde şerifte: "Avret yerlerinizi açmayınız. Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz." Bunlar hafaza melekleridir buyuruldu. Yine hadisi i şeriflerde buyuruldu ki avret yerlerini ört. zevcenden ve cariyenden başkasına gösterme. Yalnız iken de Allahü Teala'dan haya ediniz. Kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten kadınlara Allah lanet eylesin. Bir kızın güzelliğini gören kimse gözünü ondan hemen ayırırsa Allahü Teala yeni bir ibadet sevabı ihsan eder ki bu ibadetin lezzetini hemen duyar. Avret yerlerini açana ve başkasının avret mahallerine bakana Allah lanet eylesin. Kendini bir kavme benzeten onlardan olur. Demek ki ahlakını, işlerini veya elbiselerini başkalarına benzeten onlardan olur. Modaya, kafirlerin adetlerine uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkar, ilerici diyenler bu hadisi şeriflerden ibret almalı, korkmalı, uyanmalıdırlar. Erkek erkeğin ve kadın kadının Avret yerlerine de bakmaları haramdır. Görülüyor ki, erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklerin avret yerlerine bakmaları haram olduğu gibi, erkeklerin erkeğin avret yerine ve kadınların kadının avret yerine bakmaları da haramdır. Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli, diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir. Kadının, yabancı erkek için avret mahalli ise, ellerinden ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Yabancı kadının avret yerine, şehvetsiz de bakmak haramdır. Yorgan altında çıplak yatan bir hasta, başı yorgan içindeyken, ima ile namaz kılınca, çıplak kılmış olur. Başını yorgandan çıkarıp kılarsa, yorganla örtülü kılmış olup, caiz olur. Bir erkek, nikahla alması, ebedi haram olan, on sekiz mahrem kadının, başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise, bakabilir. Bu kimse, göğüslerine, koltuklarına, uyluklarına, dizlerine ve sırtına bakamaz. Bir kadın için, amca, hala, Teyze ve dayı çocukları da yabancı erkek gibidir. Enişte, kayın de yabancı erkektir. Bunlarla konuşması, şakalaşması ve bir yerde bulunması haramdır. Erkeklerin de amca, hala, teyze ve dayı kızlarıyla ve baldız ve yenge ile konuşmaları haramdır. Bir erkek mahrem olan 18 kadın ile ölünceye kadar evlenemez. Bunlarla konuşabilir. Yalnız olarak bir yerde bulunabilir. Kadın da 18 erkek ile evlenemez. Bu 18 erkek ve kadın şunlardır. Nesep, soy ile akraba olanlar. Erkekler. 1. Baba. 2. Babasının ve annesinin babaları. 3. Oğlu ve oğlunun ve kızının oğulları. 4 erkek kardeşi 5 erkek kardeşinin oğulları 6 kız kardeşinin oğulları 7 amca ve dayı kadınlar 1 anne 2 annesinin ve babasının anaları 3 kızı ve oğlunun ve kızının kızları 4 kız kardeşi 5 kız kardeşinin kızları 6 Erkek kardeşinin kızları 7. Hala ve teyze Süt ile akraba olanlar Erkekler 8. Süt baba 9. Süt babasının ve annesinin babaları 10. Süt oğlu, süt oğlunun ve süt kızının oğulları 11. Süt erkek kardeşi 12. Süt kız kardeşinin oğulları 13 süt erkek kardeşinin oğulları, 14 süt amca ve dayıları, kadınlar, 8 süt anne, 9 süt annesinin ve babalarının anneleri, 10 süt kızı, süt kızının ve süt oğlunun kızları, 11 süt kız kardeşi, 12 süt kız kardeşinin kızları, 13 Süt erkek kardeşinin kızları 14. Süt hala ve teyzeleri Sıhriyet Evlilik ile akraba olanlar Erkekler 15. Kayınbaba 16. Üvey oğlu 17. Üvey baba 18. Damat Kadınlar 15. Kaynana 16. Üvey kızı 17. Üvey anne 18- Gelin Avret mahalli açık olarak sokağa çıkan ve başkalarının avret yerlerine bakan erkekler ve kızlar, cehennemin çok kızgın alevli ateşinde yanacaklardır.